640, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Utbe bin Gazvan'a tavsiyelerde bulunması, evet, Hazreti Ömer, Utbe bin Gazvan'ı görevli olarak Basra'ya gönderirken şunları söyledi, ey Utbe, seni Hind arazisinde görevlendiriyorum, orası düşmanlarla çevrili bir yerdir, Allah Teala'nın yardım edip seni düşmanlardan korumasını ümit ediyorum, Urfus bin Herseme'yi sana yardımcı olarak göndermesi için Ala bin el-Hedrami'ye de bir mektup yolladım, bu kişi birçok savaşlarda bulunmuştur ve harp hileler